Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın günaydın. günaydın. günaydın. Almanya'da bulunuyorsun. Evet, dün gece geldim, dün akşam vardım buraya. Evet, ee... oradan tam da o zaman... Almanya'da ne konuşulur? Dünya Futbol Kupası değil mi? Vallahi Dünya e, Kupası konuşuluyor ama e, başka şeyler de konuşuluyor. Tabi gazetelerin büyük bir kısmında e, haberler, yorumlar bu konuya ayrılmış. Üstelik bugün e, yarı final maçı var. E, ama başka şeyler de konuşuluyor. Mesela şaşırdım bu kadar yakından takip etmiyordum. Sigara yasağı çok ciddi olarak bir e, gündem maddesi haline gelmiş. Böyle hmm. bir referandum yapılmıştı geçen gün e, Baviyera eyaletinde. Almanya'da sigara yasağı diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha gevşek. E, hani Mutlak bir sigara yasağı yok. İşte bazı yerlerde e, sigara içilebilen bölümlere izin veriliyor falan. E, şey, Baviyera'da bir mutlak sigara yasağı talebi. Halk Partisi'nden orayı yöneten sonra bir referandum yapıldı. Şimdi mesele sadece sigaraya sağ olmaktan epeyce çıktığı başka boyutlar kazandı. bizdeki referandum tartışmasını andıran ama ilk başlarda referandum iyi mi kötü mü işte sonuçları ne olur hem neler referanduma sunulabilir gibi bir tartışmaya dönüştü. Mesela uçakta falan okuduğum gazetelerin çok büyük bir kısmının ilk sayfası buna ayrılmıştı. Allah Allah ilginç. Hiç, hiç İlkin, bilinmiyor yani. Bilinmiyor mu Benim işte düzenli takip ettiğim Türkiye'deyken de takip etmeye çalıştığım Berlin Mahreçli daha geçti sayı çok var. Liberal sol bir gazete. Yani sol liberal desek daha doğru. Bir gazete. E, onun da manşeti ve ilk sayfasının tamamı bu konuya ayrılmıştı e, Tabii orada bir e, tartışmada var meseleye başka açıdan bu meseleyi fazla popülist bir söylemle e, sağcıların özellikle e, istismar ettiğini kötü, kötüye kullandığını iddia ediyor ve e, manşeti de tam sayfa zaten e, sigara karşıtları Cumhuriyeti ele geçirmek istiyorlar gibi bir başlık yaptı. <gülüyor> çünkü bu referandum talebinin başka eyaletlerde de ortaya çıkmaya başladığını söylüyor. Almanya'nın idari ve siyasi sistemini bilmeyenler için çok kısa şeyi söyleyelim. Ben bir türü. federal genel sigara yasağı, yasası yok. Hı hı. eyaletlerin kendilerine göre uygulamaları var. Avrupa'da en liberal sigara karşıtı ülke olarak biliniyor daha doğrusu e, hani her yere e, kapalı her mekana mutlak yasak getiren genel bir federal düzenleme yok. Eyaletler kendilerine göre nispeten işte gevşetilebilen, e, kurallar, esnetilebilen kurallar koymuşlardı. Ee, şimdi bu, Bir şey soracağım. E, referandum e, bütün ülkede mi yapılması? Hayır. hayır. Mi, her eyalet benim, ayrı her ayrı eyalette yasak. ayrı ayrı referandum. Şimdi zaten anayasanın referanduma kapalı olduğunu söyleniyor. Bazıları hmm. bunu böyle ediyor. Federal referandum yapılamaz gibi bir tez var. Hmm. Eyaletlerin kendi anayasalarında referanduma e, açık hükümler var. Referandum burada yapılabiliyor. İşin ilginç yanı tabi Ayrıntılara baktığımızda sigara yasağına, e, mutlak sigara yasağına, Baviera eyaletinde büyük destek çıktı. Ama e, katılım oranı yüzde kırk civarında. Şimdi bütün bunlar birdenbire sigara yasağı vesilesiyle ciddi bir siyasal tartışmaya e, dönüştü. E, i̇şte hani referandumun e, kullanım şeklinin ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle bazı çevreler yeniden tartışmaya başladılar tabii. Bizzati referandumun kendisinin tartışılması. Evet referandumun kendisinin de mesela e, mutlak sigara yasağının nereye kadar getirilebileceğini. Yani yarın öbür gün açık havada sigara içmek yasak denirse ne evet. yapacaksınız? Bunu referanduma sunabilecek misiniz gibi. Aslında hak ve özgürlüklerin referanduma sunulup sunulamayacağına dair burada ve başka ülkelerde yapılmış olan tartışma. Aynen öyle. Yani bu da e, hani bir, çok masum görünüyor. Çünkü Almanya'da bu sigara yasağı denmiyor buna. Sigara içmeyenleri koruma yasası diyor. <gülüyor> Şimdi böyle koyunca ortaya bir yasak var gibi değil. Bir koruma kanunu olarak e, sunuluyor. Hani Bir başkasının hayat hakkını, sağlık hakkını Hı. koruma amaçlı bir yasa. evet. Tabii sigara yasağı. Tabi sigara yasası, sigaranın Çevreye etkisi ya da ve onları isterseniz geçelim sigara içen biri olarak bu konulara girmekten <gülüyor> <gülüyor> biraz imtina ediyorum ben bana da biraz ucu dokunuyor tabii. <gülüyor> e diğer konu Avrupa şey dünya kupası evet. dünya kupasının burada çok dikkatle takip edildiğini herkes biliyor zaten e, Almanya'nın bu sene bu e, performansı da. ...çok etkileyici gerçekten... ...izliyorsunuzdur bilemiyorum... Evet evet izliyoruz... ...Alp Bulaga da takip etmeye evet. çalışıyoruz ayrıca... Tabii... ...benim de bu sene biraz aksadı galiba... ...ama de havaalanında... ...iner inmez hemen... ...Büsseldorf'ta... Ee, ee, ...yarı finalin ilk maçının ikinci yarısını izleyebildik... ...ilginç bir maçtı tabii... E, ...geçen bu maçlarla ilgili... Çok genel geçer yorumlar dışında aralarda bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz hepimiz böyle. Benim dedim işte bu maçta bir ayrıntı bazı insanların heyecanına ortak olma gibi bir bir, bir, bir, bir, bir bir zaafımız mı var diyelim ya da işte bir saplantımız mı var diyelim Uruguay'ın kazanmasını isterdim çünkü futbolla ilgili en güzel yazıları okuduğum insanların başında. Eduardo Garellano geliyor biliyorsunuz. Evet. Onun pek çok yazısı var. Uruguaylıdır. Sadece futbolla ilgili değil pek çok konuda kendisinden çok feyz aldığım bir yazardır. Aynen. E şimdi Eduardo Galeano Uruguay için hararetli angaja olmuşken Uruguay'ın mesela dün yenilmesi beni üzdü. Üstelik Hollanda sevdiğim bir takım olmasına rağmen, yani Hollanda eski yıllarda çok daha fazla sevdiğim bir takım. Bu sene bana çok beyaz görünüyor Hollanda. O nedenle de sıkıcı görünüyor. Tam buradan şeye geçebiliriz. Almanya'da e, duyarlı, iyi, kaliteli e, yazılarda öne çıkan bir vurgu. Dünyada da böyle konuşuluyor zaten e, bu çevrelerde. Alman milli takımının tarihindeki en renkli en az Alman takım olduğu meselesi. Hatta bazıları Almanya'nın bu parlak futbolunu ve başarısını e, saf Alman olmaktan uzaklaşmaya bağlıyorlar. Bunun yarattığı tartışma e, bence önemli. Almanya gibi bir ülke e, sonuçta hani bir iki ülkeyi çıkarırsak e, siyahların veya göçmenlerin en az yer aldığı ya da hiç almadığı milli takımlara sahip bir ülke olarak bildirdi. Yani bir siyah e, futbolcuyu Alman milli takımında görmemiz için ta işte e, birkaç sene öncesine kadar beklememiz gerekiyor. O da biraz şiş gibi konmuştu gerçekten yoksa hani e, futbol yeteneği dolayısıyla mı o bile tartışılırdı ama bu seneki milli takım öyle değil. Bu seneki milli takım gerçekten yarısı oynayanların yarısının ee, tırnak içinde saf Alman olmadığı göçmen ve aralarında iki tane de siyahi oyuncu var tabi. Bulunduğu bir milli takım. Ee, dün Galeano'nun bir sözü vardı. Ee, çoğulculuk her zaman güzellik üretir. Hatta e, melezlik güzelliktir diye bitirmişti. Almanların <Gülüyor> güzelliği bu sene melezliklerinden geliyor diyordu. Evet, yani Sami Kedira, Mesut Özü gibi de çok genç ve yetenekli adamları var. Evet, evet. Şimdi Sami Kedira Tunus kökenli ve 23 yaşında Mesut, 22 yaşında zonguldaklı bir ailenin çocuğu. E, şey, Polonya kökenliler var. Boateng var tabii, Ghana kökenli. Ghana'lı, evet. E, onun ikisi de şeyde oynuyor biliyorsunuz. Ghana'da. Ghana'da oynuyor. <gülüyor> evet. O da bir başka Boateng. Evet, futbolla e, siyaset arasındaki asamalar da yapılıyor. Geçen gün e, seninle telefonda konuşurken Brezilya'nın Hollanda'yı yenilmesiyle Türkiye'deki siyaset arasında bazı e, karşılaştırmalar yapmıştık. Evet. evet. Onu hani bu eserde izleyicilerimize de, de paylaştırdım. Evet. Hani doğrudan Türkiye siyasetine dair bugün hiçbir şey söylemek istemiyordum aslında. Çok erken doğan bir güneş var. Çok hoş, nazik e, bir yaz havası var. Ben Münster'deyim, bilmeyenler için söyleyeyim. Münster kuzeyde e, bir şehir. Çok büyük bir şehir değil. 300 bin nüfuslu. E, bir üniversite şehri. Ben e, 23 yaşımdayken, 1980'inde ilk defa buraya gelmiştim bir yıldır. O günden bugüne de dostlarım var. Çok işte e, gidip geldiğim bir şehir. Şimdi çalışmaya değil, kızımla e, daha çok bu dostları ziyareti ve işte Özellikle Rur Piyano Festivali'nde bir iki konserde izleme vesilesi olabilir diye buradayız. Şimdi hmm. o Rur Piyano Festivali'ne bitirmeden eğer hatırlatırsan bana süreyi çok kısa değineyim. Böylece çok <gülüyor> az <Tamam. gülüyor> siyaset konuşmuş olurum. Ee, tabii Brezilya olan maçını izlerken Brezilya'nın müthiş performansı ilk yarıda. Ee, ve ikinci yarıda e, hiç beklenmedik bir anda gelen gol ardından Brezilya'nın kilitlenişi ve çöküşü ee, şimdi bu kadar dramatik olmasa da AKP'nin özellikle Kürt açılımına, e, açılımı dolayısıyla içine düştüğü durumu e, biraz Brezilya'nın durumuna benzetmiştik e, geçen ya. sohbet ederken arkadaşlarla e, bir e, kriz planı olmayan bir parti gibi yani bu konuda ee, golü yediği anda o kendinden emin mi diyelim kibir mi diyelim veya işte ezberim var ben bu ezberle yürürüm duygusu mu diyelim ne dersek diyelim ha bu sanki e, Kürt açılımı açısından Brezilya'nın yediği ilk golün yaptığı etkiyi AKP'ye yapmış görünüyor Kürt açılımında bu ee, Tabii, eğer futboldan illa politik dersler çıkarmak gerekiyorsa, e, o rezaletin yaşanmaması için AKP açısından ve tabii ki Türkiye açısından hmm. Ama bir hasta bir aktör olarak AKP açısından. O e, işte ezbere yürürüm ben işte gözüm kapalı giderim. Desteğim hep vardır ki bir havasının terk edilmesi bu kriz e, anında, o sarsıntı anında başka yollar denemeyi bilmek gerekiyor. Belki böyle bir kıyaslama yapıp bitirebiliriz siyasete atıp meselesini. Evet. Ben bir de şeyden de bahsetmek istiyordum. Bu, bu şey futbola dönersek yani hı hı. tekrar bir an için Uruguay'ın son dakikada penaltıyla kurtarmasını durumun nasıl yorumladın? tam da işte bu e, futbolun her şeye açık oluşu gibi klişe bir lafla değerlendirilir ama çok doğru. E, o kadar dramatik bir şey ki yani bir anda e, bir, bir tek direkle ya da bir tek şutla bir tarihi akış değişiyor gibi algılanıyor. Oysa hani o tarihe hoş da geçebilir. Bir an hani e, Cihan'ın e, ayrıntılarını gördüm tabii bugün fotoğraflarını dün gazetede. Eee inanılmaz acı çekiyordu. Tabi ee, tabii bu kadar ayrıntının bu FIFA'nın anlaşmalı olduğu şirket tarafından e, çekilip yayınlanmasına da itiraz edenler var. Yani tamamen bir e, oyun, bir tiyatro oyunu, bir e, dram dramın etkili olduğu, dramın belirleyici olduğu bir tiyatro oyununa çevirmeyi Yanlış biliyorlar. Çeyrek finalden itibaren o dram, dram etkisinin ya da trajedi etkisinin özellikle FIFA ile anlaşmalı olan bu e, teker olarak çekim yapan ve servis eden şirketin oyunu olduğunu söyleniyor. Yani turnuvaya biraz daha gerilim, biraz daha heyecan katmak için. Ama işte o anda dünyanın sonu gibi algılanabiliyor. Sonra da dönüp Acaba böyle miydi yoksa bundan pek çok hikaye türetip, türetip işte devam etmek mi? Evet, bir o var bir de tabii Uruguay'ın e, senin de biraz önce sözün ettiğin gibi Galeano'nun da sık sık dile getirdiği gibi e, yani futbol açısından o küçücük bir ülkenin büyük tabii, işleri tabii. var. Tabii. Yani gurur verici bir tarih ama bu şekilde kazanmalarını da çok gurur verici bana en azından etik gelmedi yani. Ama burada etik dışı bir şey yok sonuçta. Ee, şey, hani bir risk alıyor ve bana göre bir penaltının en meşru olduğu hallerden biridir. Yani penaltıyı ben uçarak çıkarırım ve bu riski alırım. Yani eğer bu penaltı görülmeseydi Tanrı'nın beşinci eli mi çıkacaktı artık bilemiyoruz <gülüyor> herkes. Tanrı'nın elinden söz edip kuruyor ya. Evet, ama ki... Maradona'nın ona sözü gayet oluştu üzgün olma Tanrı'nın bir tek var o da benim hani şey dedi ya bu Tanrı'nın eliydi diye evet Suarez'de evet, iki, eli, ama... iki eli var evet, Tanrı'nın <gülüyor> Tanrı bir tek var o da İngiltere maçında çıkmıştı hani Maradona'nın kendi yeriydi. e şimdi burada eğer bu görülmeseydi e, tartışılabilirdi mesela İngiltere Almanya maçında e, durum 2-1 iki 2, 2, -2 gelecekti o, o golün verilmemesi o, ve oradan devam edilmesi dramatik bir e, tablo yaratıyor. Uruguay bence e, orada hani bir e, bir kural ihlalinin cezasıyla birlikte bu kadar e, meşru olabileceği az durumdan biridir. Yani kimseyi sakatlamıyor, kimsenin bacağını kırmıyor, faul yapmıyor, uçarak topu çıkarıyor. Şimdi böyle Hı. baktığımızda da burada bence gerçekten bir şey var. Bir, bir yaratıcılık var hatta. Bir zeka görüyorum orada. <gülüyor> o nedenle e, önemsiyorum. E, futbolla ilgili bir şey daha söyleyelim. süreniz bitmeden Rul, e, Piyano Festivali de bir iki şey evet, söyleyeceğim. E, şimdi tam yine gazeteler elimdeyken İlginç bir şey. 78 Dünya Kupası'nı hatırlıyoruz hepimiz ama izleyicilerimizden hatırlamayanlar için çok kısa. Arjantin'de yapıldı. Arjantin'de e, Videla Cuntası vardı. 1978'de, 78'de Dünya Kupası, 76'da da darbe yapılmıştı. Evet. Ve juntanın e, bu turnuvayı 78 Dünya Kupası'nı kendini meşrulaştırmak ve dünyaya kabul ettirmek için çok kötü şekillerde çok hatta çirkin şekillerde kullandığı e, tabi tarihe e, hem siyaset, siyaset tarihine hem de futbol tarihine e, geçmiştir çok kara kapı, e, bölümler olarak yazılmıştır o kupayı Arjantin kazanmıştı maalesef tabi oradaki e, şikeleri vesaireleri ayrıntıyı geçiyor evet. e, oradaki güzellikleri de hani konuşabiliriz mesela ee, o zaman antrenörleri Menotti e, miydi? Menotti ee, evet. E, mesela tamam, biri olması. Menotti değil mi? Evet Menotti. Carlos Menotti. Falan ilginç bir dünya kupasıydı. O dünya kupasında e, stadın hemen yanındaki yerlerde işkence merkezleri yani çok yakınında yerlerde. İşkence merkezleri olduğu sonra Danorto'ya çıktı. Orada insanlar katlediliyordu ama Arjantin kupayı kazanmıştı ve e, türbünde şeref türbünde bir diktatör Jorge Videla, Videla ismi de çok bilinir e, kupayı kutluyordu. Peki bugün ne oluyor biliyor musun? E, dün Cuma günü başladı duruşmaları. 84 yaşında yeniden içeri alındı ve şu anda yargılanıyor. E, e, şu anda Arjantin'de o yıllardaki işkenceler özellikle küçük yaşta insan, çocukların kaçırılıp e, öldürülmesi veya başka ailelere teslim edilmesi. Evet, subay çocuklarla. ailelerine evet. özellikle. 3-4 e, gündür duruşmaları devam ediyor. E, o bir dünya kupasından bu dünya kupasına e, hani Arjantin'in başında Maradona gibi bir figürün olması ve 78'in e, o karanlık tiplerinin kupayı kendileri için bir meşruluk aracı ayına getirmek isteyenlerin bugün hapiste e, yargılanıyor olmasının da bir altını çizmek istiyorum. Evet istedim. önemli kaydetmek çok önemli tabii. <gülüyor> Peki, bir de e, o Durun, zaman Ruh e, Piyano e, Festivali'nden de bir ilk. Evet, 40 minim. yıl süren bir festival ve her yıl yapılıyor. Aslında çok ilginç. E, buraya da yazın burada olduğunda Ruh, e, yani bir, en azından 2-3 tane konserine gitmek isterim. Kızım dijle de e, iyi piyano çalar, hani reklamı olsun diye diye çok sever. <gülüyor> o da o, son 2 sene önce gelmiştik ve çok önemli iki konseri birlikte izlemiştik. Şimdi Rur bölgesi e, bir hepimizin bildiğimiz eski ağır sanayi bölgesi. Özellikle maden bölgesi. Kömür değil mi? Evet. Tabii tabii. <gülüyor> Şimdi Rur bölgesi e, bir e, sanayi müzesi bölgesine dönüştürüldü. Bütün o ağır sanayi bitti. O eski yerlerin hiçbiri e, hemen doldurulup işte bilinen farkmanlara, sitelere dönüştürülmedi. Bunların hepsi ee, birer e, açık hava müzesi ve anıtı haline getirildi. Mesela büyük büyük maden ocaklarının o üst işletmeleri şahane konseptlerle e, sanat ve kültür merkezlerine dönüştürüldü ki iki sene önce Essen şehri hiçbir tarihi özelliği olmayan Essen şehri Avrupa Kültür Başkentiydi bu yüzden. Evet. İşte dünyanın bütün büyük ...piyanistlerinin... ...bu sadece piyano festivali düşünün. 40 gün boyunca... ...dünyanın bütün büyük piyanistlerinin... ...konserler verdiği... ...ama çeşitli şehirlerde... ...Rur bölgesinin çeşitli şehirlerinde... ...Mülheim'dan... ...Bohma... ...Essin'e kadar... ...birbirine çok yakın zaten. Çok Piyano severler ve piyano klasik müzik severler... ...özellikle piyano klasik müzik severler için inanılmaz bir e, imkan, inanılmaz bir fırsat. Sakin, büyük bir organizasyon ne kadar yürütülebileceği tartışılıyor ekonomik nedenlerle. Çünkü <gülüyor> sadece piyano festivali 40 gün ve bütün dünyadan en büyük piyanistlerin, tabii yeni parlayanların, parlamak isteyenlerin bir şekilde yer bulduğu çok ciddi, çok önemli bir müzik e, faaliyeti etkinliği. Yine bu tarihte buradayız. İnşallah... Bir iki tane güzel konseri izleriz. Evet. Oradan da gelecek programlarda söz ederiz. İyi dinletiler. Çok <gülüyor> müster <gülüyor> muhabirimiz olarak çok bugün, iyi bugün bir müsterden şey. bildirdik. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, dinletiyorum mesela. Meovoto. Mitat Sencer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.